Boş. Yaşam İçin teknoloji. Merhaba Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer. Türkiye'nin en az yağış alan ve iklim senaryolarında en riskli olarak değerlendirilen Konya kapalı havzasında içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekildiğini belirtti. Anadolu aşağısından Enes Duran ve Mustafa Çalkaya'nın görüş aldığı Özer... Havza 5,5 milyon hektarlık yüz ölçümüyle ülkemizin %7'sini oluştururken geraltı su potansiyelimizin de %17'sine sahip. Havzada toplam yıllık kullanılabilir su kaynağı 4,5 milyar metreküp, yıllık su kullanımı ise 6,5 milyar metreküp seviyesinde. Yani havzanın su bütçesinde her yıl 2 milyar metreküp açık olduğu görülüyor değerlendirmesinde bulundu. Özel 300 milimetre yağışın düştüğü havzada 800-1200 milimetre su ihtiyacı duyan yonca, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin ekim alanlarında büyük artışlar görüldüğüne dikkat çekerek ürün seçiminden tarımsal üretim tekniklerine kadar uzanan yanlışlıkların yer altı su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırdığını belirtti. Özer, yeraltı su seviyelerindeki düşüşe bağlı toprak çökmeleri ve obruk oluşumları endişe verici düzeyde. Suların azalması yeraltı su depolarında tuzlulaşmayı da beraberinde getiriyor dedi. Özer şu önerilerde bulundu. Bölgede acilen su talebini azaltacak önlemler alınmalı. Yetiştirilen ürün deseni, suyun gelecekteki durumu düşünülerek oluşturulmalı. Sulama şebekeleri iletim hatlarından tarla içine kadar su kayıplarını en aza indirecek kapalı basınçlı sistemlerle yenilenmeli. Toprak ve su kirliliğini önlemek, atık suyu geri dönüştürmek, su kullanılan bütün alanlarda kayıp ve kaçakları en aza indirmek hedeflenmeli dedi Nevzat Özer açıklamasında. Avrupa Birliği cam ambalaj üreticileri derneğinin öncülüğünde tasarlanan geleceğin fırını cam ambalaj endüstrisinin karbonsuzlaştırma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı. Mevcut fosil yakıtlı enerji kaynaklarının yerini alacak bu fırın cam üretiminde toplam karbondioksit emisyonunu %50 oranında azaltacak Avrupa'daki 150 cam üretim tesisinin bir kısmı şu anda elektrikli fırınla çalışıyor olsa da bunların çoğu küçük ölçekte ve yalnızca işlenmemiş ham maddelerle üretim yapıyor. Bu nedenlerle geri dönüştürülmüş cam neredeyse hiç kullanılmıyor. Cam ambalaj üretiminde söz sahibi firmalarsa daha fazla oranda geri dönüştürülmüş ham madde kullanabilmek için yeni teknolojilere yöneliyor. Bu yeni fırında endüstri yüksek seviyelerde geri dönüştürülmüş cam kullanarak tek fırında günde 300 tondan fazla cam üretebilecek. Türkiye'de bu projeye dahil ve ilk fırınının 2022 yılında tamamlanması planlanıyor. İlk sonuçlar ise 2023 yılında elde edilecek gibi görünüyor. İklim haberden Gülce Demirer'in haberine göre Amerikalı araştırmacılar koronavirüs pandemisi otomobil kaynaklı karbon monoksit emisyonlarında Gerekli olmayan tüm seyahatler yasaklandığı için geçtiğimiz yıla kıyasla %50 oranında bir azalmaya neden olduğunu bildirdi. Karbondioksit emisyonlarında ise özellikle Avrupa uçuşlarının azalmasıyla büyük düşüş yaşandı. Havayolu şirketi %90'ı uzak %80'i ise yakın mesafe olan 23.000 uçuşu iptal edeceğini duyurdu. Sere gazı emisyonlarının Çin ve Avrupa'da dahil olmak üzere küresel bir ölçekte düşmesi temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için hükümetlere önemli bir teşvik sağlıyor. Sonuçta şu anda gözlenen emisyon düşüşü geçici ve ekonomik bir daralmanın sonucu ancak hükümetler bundan ders alabilirler. Fosil yakıtlardan düşük karbonlu alternatiflere geçme sürecini hızlandırabilirler. Stanford Üniversitesi'nden çevre araştırmacısı Rob Jackson Karbon emisyonlarının düşmesi için büyük buhran yaşanmasını istemiyoruz. Ekonomik olarak gelişmeye devam edebilmemiz için etkili ve yenilenebilir enerji istiyoruz diyor. Dünyadaki birçok bölgenin ekonomik zorluklarla baş ettiği ve yakın bir gelecekte zorlanacağı doğru olsa da kendini daha yeşil bir temelde yeniden inşa edecek yenilenmiş bir ekonomi. Teknolojik yenilikler, girişimler ve istihdam adına eğer doğru dersler öğrenilir ve politikaya çevrilirse... Yeni fırsatlar sunabilir. Covid-19 salgını nedeniyle insanların dışarı çıkmaması ve trafik yoğunluğunun azalması hava kalitesini Türkiye'de de ciddi şekilde iyileştirdi. İstanbul'da hava kirliliği %30 azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Toros Ocak ayında partikül madde değerlerinin 50 mikrogram olarak ölçüldüğünü şu anda ise %30 azalarak 30 mikrograma düştüğünü söyledi. Toros atmosfere çıkan kirleticilerin 3 ana nedeni olduğunu söylüyor. İlki ulaşım, ikincisi sanayi tesisleri, üçüncüsü ise ısınma amaçlı kullanım. Dolayısıyla havayı kirleten 3 etken azalınca havanın kalitesinde de ciddi iyileşmeler oldu. Toros şöyle devam etti. Artık daha temiz bir hava soluyoruz. Belki hatırlarsınız. Ottu'daki kavaklık arazisi üzerinde. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 2000 kişilik yurt yapılması söz konusu olunca Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde büyük protestolar olmuştu. Ankara 11. İdare Mahkemesi oy birliğiyle kurulu bulunan intifa hakkına aykırı kamu gücüne dayalı üstün ve ayrıcalıklı yetkileri kullanarak davalı Kredi Yurtlar Kurulu Genel Müdürlüğü ile aralarında taşınmazın, öğrenci yurdu yapımı için tahsisine ilişkin protokolün hukuka aykırı olduğu ve Bu kapsamda gerçekleştirilen inşaat işleminde de hukuka uyarlı bulunmadığı sonucuna oy birliğiyle bunun da iptaline karar vermiş. Hukuk ne kadar yavaş ilerliyor? Bu protestolar esasında geçen yılın haberiydi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri